Bir ibadet olarak zekatın Müslüman bireye ve Müslüman topluma olan faydası nedir? Zekat ibadetinin en başta zekatı veren kişiye yani müzeki olana, malından zekat çıkaran Müslüman kadına faydaları vardır. Nedir bu faydalar? Bu faydalardan birincisi şudur. E, zekat veren Müslüman kadın kendi nefsini arındırıp temizler. Çünkü nefsi arındıran, nefsi temizleyen bazı ameller vardır, bazı eylemler vardır. Bunların en etkili olanlarından bir tanesi kişinin malından çıkarması, malından infak etmesidir. Allah Azze ve Celle Leyl suresinde cehennemden uzak kalacak müminleri anlatırken buyuruyor ki وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَةِ O takî olanlar, müttaki olanlar cehennemden uzaklaştırılacak olanlardır. Peki kimdir onlar? Onların sıfatı nedir? اَلَّذ۪ي يُؤْت۪ي مَا لَهُ O, malını verir ve böylece nefsini arındırır dedi Allah Azze ve Celle. Allah insanı yaratırken, insanı Allah Azze ve Celle çift çift yönlü yaratmıştır. Yani her insanın içerisinde hem Allah'a kulluk yapacağı bir potansiyel vardır, buna takva diyoruz. Her insanın içerisinde Allah'a kafa kaldırıp isyan edecek bir potansiyel vardır, buna da fucur diyoruz. Allah Azze ve Celle insanı böyle yaratmış. وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Nefse ve onu yaratan, düzeltene yemin olsun ona hem fucurunu hem de takvasını ilham etmiştir. Bakhtiyar olan insan kimdir? Nefsini takva yönünü eğiten, salih amellerle sürekli takvayı işleyen ve nefsine ilham edilmiş olan fucuru da arındıran kişidir. Yani bunu şöyle düşünün, şöyle bir beyaz bir kumaş gibi düşünün. Üzerine bir leke yapıştığı zaman bunun bundan kurtulmak için onu temizliyorsunuz, çitiliyorsunuz veya başka bir şey yapıyorsunuz. İnsanın kalbi de böyledir. Her insanın kalbinde onu kirleten siyah bir nokta mevcuttur. Bu kalbin fucurudür. İşte onu arındırmanın, onu yıkamanın manevi yollarından bir tanesi insanın malını zekatını vermesidir. Allah Azze ve Celle tevbe suresinde de buyuruyor ki zaten خُذْ مِنْ أَمْوَارِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ''Onların mallarından zekat al.'' Peygamberimize diyor. ''O aldığın zekat ile onları temizlersin ve onları arındırırsın.'' diyor ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi e, bu zekatın Müslüman kadına Müslüman bireye olan faydası. Peki zekatın İslam toplumuna olan faydası nedir? Zekatın İslam toplumuna olan faydası en başta zekat veren bir toplum bir aile gibi bir toplum haline gelir. Güçlünün zayıfı ezdiği, insanların bana necilik yaptığı, ben kazanıyorum o da kazansın dediği bir toplum olmaz. Kazanan insanlar mallarından belli bir payı Allah'ın rızıklarını daralttığı veya çalışamayan insanlara ayırırlar. Böylece hem yokluk içinde olan insanların sıkıntılarını fark etmiş olurlar. Hem de yokluk içinde olan insanlar zenginlere karşı kinlenmez. Yani mesela bizim içinde yaşadığımız toplum üzerine biraz düşünürseniz. Fakirlerde zenginlere karşı müthiş bir kin, müthiş bir nefret vardır. Yani sürekli bir şekilde onları eleştirmek isterler, sürekli onları ayıplamak isterler, kınamak isterler. Niçin? Çünkü zenginler, bütün o ihtişamın, şaşanın içerisinde fakirler onların umurunda bile değildir. Bu da fakirlerde onlara karşı bir kin oluşturur. Ama zengin malından fakire ayırmaya başladığı zaman o sınıf çatışması dediğimiz zengin-fakir çatışması ortadan kalkar. Bilakis fakirler Zengin olan insanları böyle nimet gibi görmeye başlarlar. Onun için İslam toplumundaki kini, nefreti, kargaşayı ortadan kaldıracak şeylerden bir tanesi de Müslüman kadının da herhangi bir Müslüman birey gibi malının zekatını vermesi, malının zekatını çıkarmasıdır. Şimdi şunu hiç unutmayın ablalar. Müşrik toplumların tamamının ortak özelliklerinden bir tanesi şudur. Ben çalıştım, ben kazandım. O da çalışsaydı, o da kazansaydı. Bu bir ifade tarzı. Aslında bu onların düşünce biçimlerini yansıtıyor. Veya Yasin suresinde Allah azze ve celle'nin Mekkeli müşriklerden aktardığı gibi dediler ki biz Allah'ın doyurmak istese doyuracaklarını mı doyuracağız? Yani Allah isteseydi zaten onları doyururdu. Allah onları doyurmadı. Allah bize bizi doyurdu. Biz niye Allah'ın bize verdiğinden onlara verelim e dediler. Veya işte bizim toplumda Var olan sözler gibi düşünün. Besle kargayı, oysun gözünü. Bu ne demektir? Kimseye iyilik yapma demektir. Yani birine iyilik yaparsan eğer sen onu beslersin, o da büyüyüp güçlendiği zaman senin gözünü oymaya başlar derler. İşte bana dokunmayan yılan bir yıl, bin yıl yaşasın. İşte her koyun kendi bacağından kendi bacağından asılır. Bunlar hepsi toplumda belli bir kesimin imkan sahibi insanların İmkan sahibi olmayanlara yardım etmesini engellemek için söylenmiş olan söylenmiş olan sözlerdir. İşte zekat, bütün bunların yanlış olduğunu ve öyle bir şeyin olmadığını her Müslümanın malında başka Müslümanların da hakkının olduğunu gösteren ibadetlerden bir tanesidir. Daha zekat farz kılınmadan önce, yani Müslümanlar Mekke'de iken Allah Azze ve Celle onları terbiye etmesi sadedinde şöyle bir ayet indirdi. Buyurdu ki, "Vfi amwalihim hakun." mahrum, Onların mallarında mahrum olmuş ve isteyen insanın hakkı vardır dedi Allah Azze ve Celle. Daha zekatı farz kılmadan önce Allah indirdiği ayetlerde dedi ki Onlar bizim onlara vermiş olduğumuz rızıktan infak ederler. Bu Müslümanları ne anlamında terbiye etti? Şu anlamda terbiye etti. Malın senin malın değildir. Malın Allah'ın sana vermiş olduğu bir rızıktır. Ve sana verdiği gibi Allah senden istiyor aynı şekilde. Ya da dedi ki Allah ben kazandım. Ben çalıştım diye bir şey yoktur. Sen kazansan da senin malından mahrum ve isteyen insanların hakkı vardır dedi. Böylece Müslümanları terbiye, terbiye etmiş oldu. Zekat ibadetiyle alakalı. Müellif de altını çizmiş zaten. Ee, önemli bir konu var. O da şudur. Yani Müslüman kadının zekat vermesiyle alakalı. Genelde İslam erkeği nafaka konusunda mesul tuttuğu için kadın sadaka, infak ve zekat konusunda genelde gevşek davranır. Yani ne de olsa kocam veriyor, ne de olsa babam veriyor gibi düşünür insan. Ve bu sebepten ötürü de malının zekatını vermeye pek yanaşmaz. Mesela kendisine mehir olarak verilmiş altının zekatını hesaplayan kadın çok azdır. Yani Allah'ın rahmet ettikleri müstesna çok azdır. Veya Örnek veriyorum babasından kendisine bir mal, bir miras kaldığında genelde sanki kadının malı zekat kapsamında değilmiş gibi satılır, alınır, işte mülk edinilir ama kimse düşünmez yani acaba bu malı biz aldık, sattık, bunun zekatı ne kadardı diye düşünmez. Sebep şudur, müellifin de altını çizdiği gibi nafaka sorumluluğu erkeğe yüklendiği için kadın sanki bunu erkeğin vermesi zorunluymuş gibi e, düşünür maalesef. Bu da tabii ki ciddi bir sıkıntı, ciddi bir ciddi bir problemdir. Şimdi, o zaman biz ne yapacağız? Müslüman kadınların arasında bu hassasiyetin oluşması için çaba göstereceğiz. Mesela örnek veriyorum, bir mecliste oturduk diyelim, davetçi Müslüman kadınlar olarak, bu konuyu gündeme getireceğiz. Ya işte e, mehrin zekatını hesapladınız mı diyeceğiz mesela, veya birikim olarak topladığınız, yastık altında tutmuş olduğunuz işte altınlarınızın, paralarınızın Zekatını hesapladınız mı diyeceğiz insanlara. Ta ki Müslüman kadırda, kadında bu şuurun tekrardan oluşmasında bizim de bir katkımız bulunsun diye bunu yerine getirmiş olacağız inşallah. Evet. Bu Müslüman kadının sorumluluklarından bir tanesiydi. Müslüman kadının ikinci sorumluluğu sayfa 43'te. Ramazanda orucunu tutar, gece namazına kalkar. Ramazanda orucunu tutar, gece namazına kalkar. Şimdi Ramazan orucuyla alakalı konuşmaya başlamadan önce Ramazan orucunun niçin meşru kılındığıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesini zikredelim. Rabbimiz buyurdu ki ayet-i kerimede dedi ki كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى min qablikum, قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi Oruç size de farz kılındı, umulur ki sakınırsınız. Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı, umulur ki sakınırsınız. Yani umulur ki takvaya erişir, la leallekum tettakun, takvalı olursunuz dedi Allah Azze ve Celle. Demek ki oruç, Allah Azze ve Celle'nin insanı terbiye etmek, onu takvaya ulaştırmak. Takva ne demektir? Takva, Takva şu demektir. Ee, Ömer radıyallahu anh Ubey ibn Kaaba sordu. Takva nedir dedi. O da dedi ki ey müminlerin emiri sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Evet dedi. Ne yaptın peki? O da dedi ki ben dikenli yolda yürürken paçalarımı topladım ve sakınarak yürüdüm. Dikkat ettim diken batmasın diye. İşte takva budur dedi o da. Yani takva hayatın dikenleri arasında şeytana, nefse, nefsin arzularına karşı insanın hayatın merkezine Allah'ı koyup sakınmasıdır. Allah'ın gazabına uğramaktan, Allah'ın rızasını, rızalığını kaybetmekten korkarak, sakınarak bir insanın yaşamasıdır. Lakin bu öyle kolay elde edilecek bir şey değildir. Yani hadedimi bir insan takvalı olmaz. Takvaya erişebilmek için kişinin bir çaba ortaya koyması lazım. İşte bu çabalardan bir tanesi de kişinin oruç tutmasıdır. Ve takvaya ulaştıran Rabbani ee, reçetelerden bir tanesi, çözümlerden bir tanesi kişinin başta Ramazan orucu olmak üzere oruç ibadetini tutmasıdır. Şimdi geçen bana sormuş olduğunuz bir soru vardı. Hatırlarsanız orada da cevap verirken size söylemiştim. Onu tekrar edelim. Bu oruçla ilgili önemli olduğundan ötürü. insanın iki tane düşmanı vardır. İnsanı Allah'tan alıkoyan, insanın paçalarına yapışıp İnsanın semaya, ulvi derecelere yükselmesine engel olan, sürekli insanı ayaklarından yere, kötü olana, süfli olana çeken insanın iki tane düşmanı vardır. Birincisi, insanın şeytanıdır. Buna harici düşman diyoruz. İkincisi, insanın kendi nefsidir. Buna da dahili düşman diyoruz. Yani arzularımız, isteklerimiz, alışkanlıklarımız, bu da bizim nefsimizdir. Biz demiştik ki hatırlarsanız, bu iki düşmanla başa çıkmanın çok yolları var. Fakat özet nedir? Nasıl başa çıkacağız bunlarla? Şeytanla başa çıkmanın özet yolu Allah'ı zikretmektir. Yani tabiri caizse seleften birinin dediği gibi sürünün köpeğini sürünün sahibine şikayet, şikayet etmektir. Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sünnette hep zikir ile ancak şeytandan korunabileceğimizin altını çizmiştir. Peki ikinci düşmanımız nedir? İkinci düşmanımız bizim hevamızdır. Peki heva düşmanına karşı nasıl mücadele edeceğiz? Muhalefet ederek. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Ama Rabbinin makamından, Rabbinin konumundan korkup nefsini hevasından alıkoyan işte onların varacakları yer meva cennetleridir buyurdu. Veyahut ta estağfurullah yanlış oldu. C cennet onların sığınağı, onların mevasıdır dedi Allah Azze ve Celle. Demek ki ne lazım? Hevaya muhalefet etmek lazım. Vanehen nefs'e anil hava, Nefsi hevasından alıkoymak, engellemek lazım. Bunun için peki bu nefsi engellemek, nefsi alıkoymak, arzulara gem vurmak bunun adı nedir? Bunun adı iradedir irade. Yani bir insan irade sahibi olduğu oranda Nefsinin isteklerine karşı mücadele edebilir. Nefsinin isteklerine karşı durabilir. İrade olmazsa bir insanda ne kadar bilgi olursa olsun bilgin insana hiçbir faydası yoktur. Haram olduğunu bilirsin ama yine de yaparsın. Haram olduğunu bilirsin ama yine de söylersin. Haram olduğunu bilirsin yine de dinlersin. Niye? Çünkü nefsin o isteğine, o alışkanlığa karşı koyacak bir iraden, bir gücün, bir kuvvetin yoktur. Peki irade nasıl kazanılır? İrade... İnsanın en fazla kendisiyle irade kazanmış olduğu ibadet oruç ibadetidir. Kişi oruç tuttuğu zaman e, Müslüman olmasa bile dinle hiçbir alakası bulunmasa bile fıtri ihtiyaçlarını engellemeyi öğreniyor. Yani yemek, içmek ve bazı ihtiyaçlar bunların dinle bir alakası yoktur. Müslüman olan da kafir olan da bunu yapıyor. Eğer sen bir varlık için bunlara gem vurabiliyorsan bunu da şuurlu bir şekilde yapabiliyorsan, bunun dışında kalan fıtri değil de zaruri değil de zaruri olmayan ihtiyaçlara hayda hayda insan gem vurabilir. İnsan e, bunları terbiye edip bunların önüne geçebilir. İrade oruç ile elde edilir. Çünkü oruç fıtri ihtiyaçları bile e, insana engellettiren bir durumdur. Ramazan orucu ise, yani bu genel olarak oruçla alakalı olan bir şeydi bu söyledikleri. Ramazan orucuna gelince Ramazan orucu yoğunlaştırılmış bir eğitim kampı gibidir. Yani Allah Azze ve Celle bir ay boyunca Müslüman kadını bir kampa alıyor. O kampta onu 11 ay üzerine ilişmiş olan kirlerden temizlenmesi için derecelerini yükseltmesi için mahrum kaldığı hayırları elde etmesi elde etmesi için ve Ramazan'dan sonraki aylara da bir azık toparlayabilmesi için Allah Teala ona bir fırsat, bir fırsat sunuyor. Yani bunu işte hayatın keşmekeşi ve yoğunluğu içerisinde 4 yıl, 5 yıl eğitim almaya imkanı olmayan insanların aylık, haftalık, sezonluk eğitim kamplarına girip yoğunlaştırılmış bir şekilde oradan eğitim alması gibi düşünün. Aynı Ramazan'da böyle bir manevi eğitim, manevi bir eğitim kampıdır. Neyin eğitim kampıdır? Bunu hiç unutmayacağız. İradeyi güçlendirmenin eğitim eğitim kampıdır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, biz gençlere tavsiyede bulunurken insan oğlunun biliyorsunuz yumuşak karnı insan oğlunun şehvetidir. Yani bu kadın olsun, erkek olsun fark etmez insan oğlunun yumuşak karnı budur. Onun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz gençlere hitap ederken ne dedi? Ya meşerüş şebap men istata'a minkum el ba'ate felyetezevv. Ey gençler topluluğu sizden biri Evlenmeye güç yetiriyorsa, eğer evlensin, tamam. Peki evlenmeye güç yetirmeyenler, evlenmeye güç yetirmeyenler ne yapsın? Peygamberimiz dedi ki: Fa alayhi bi saumi fa innehule Oruç tutsun. Onun üzerine oruç tutmak vardır. Çünkü oruç insanı koruyan bir kalkan gibidir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl oruç insanı korur? Peki orucun koruması nedir? Çünkü oruç insana irade kazandırır. Oruç insanın hevasına, arzularına karşı mücadele etme gücünü Müslüman için arttırır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençlere oruçlu olmayı oruçlu olmayı emretti. Şimdi biz bunu biz bunu söyledik, bunu anlattık. Belki aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Yani orucun irade güçlendirdiğine ve aslında Müslümanın nefsine hakim olmasını sağladığına dair elimizde başka kanıtlar var mıdır? Vardır. Yani mesela kitabımız 43. De, 43. sayfada en altta iki tane hadis vermiş bize. Bu iki hadis Allah Resulü'nün oruç tutan insanlara tavsiyeleridir. Nedir bu tavsiyeler? Mesela bunlardan bir tanesi. Peygamberimiz dedi ki sizden biri oruçlu bulunduğu gün çirkin söz söylemesin. Kimse ile çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin. E şimdi bunun oruçla Kavga etmenin veya ağız dalaşına girmenin ne tür bir alakası olabilir? Alaka şudur. Çünkü sen oruç tutarken nefsini İslam'ın hoş görmediği ahlaklardan arındırmak ve mücadele azmi kazanmak için oruç tutuyorsun. Eğer sen oruçluyken İslam ahlakının dışına çıkıp ağız dalaşına gider, insanlarla tartışma yaparsan, senin tutmuş olduğun orucun hiçbir, hiçbir anlamı kalmaz ve oruç seni eğitmez. Sadece mideni boş, boğazını kuru bıraktığın bir şeye dönüşür. Yani bir ritüele dönüşür. Yine hemen bir altındaki hadisi okuyun. Kim yalanı terk etmezse, yalanla iş yapmayı da terk etmezse Allah'ın kimsenin yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın muradı senin aç kalman değildir ki sen sadece aç kalasın diğer bütün istediklerini yapasın. Allah'ın muradı sana işkence yapıp seni susuz bırakmak değildir ki sen susuz kalasın ama diğer bütün işleri yapasın. Hayır. Allah'ın muradı senin nefsini terbiye etmendir. Onun için yalanı da terk edeceksin. Yalanla iş yapmayı üçkaçılığı da terk edeceksin. Aldatmayı da terk edeceksin. Ta ki oruç hem madde anlamında hem de mana anlamında senin hayatına bir şeyler katabilsin. Aksi halde orucun sadece açlık veyahut da sadece ee, susuz kalmayla ilgili orucun bir şeyi yoktur. Orucun bir ilgisi yoktur. Oruç ibadeti ablalar ister Ramazan'da olsun ister Ramazan'ın dışında olsun Müslüman bir bayan oruç tuttuğu zaman Allah ile arasında özel bir bağ oluşturur. Müslüman bir insan, Müslüman bir kadın oruç tuttuğu zaman Allah ile arasında özel bir bağ oluşturur. Ne demektir bu? Bu şu demektir. Kitabımızda da vermiş olduğu oruçla ilgili meşhur bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsan oğlunun amelinin karşılığı kendisine kat kat verilir. Bazen bir hasene, bir iyilik on katından yedi yüz katına kadar mükafatlandırır. Ama bunu söyledikten sonra peygamberimiz dedi ki, Allah azze ve celle buyurur ki, İlla assawme fe innehu li ve ene Oruç müstesna. Oruç benim için tutulmaktadır. Ve onun karşılığını verecek olan da benim dedi Allah Azze ve Celle. Yani melekler hangi amelin karşılığının ne olduğunu bilirler ve ona göre de yazarlar. Namaz kıldı 100. İşte örnek veriyorum infak etti 500. Neyse artık bunu yazarlar. Ama orucun karşılığını bilmedikleri için orucun karşılığına hiçbir şey yazamaz melekler. Falanca Müslüman kadın oruç tuttu bu kadar. Bunu, e, bunu yazarlar. Niye peki bu böyledir? Çünkü Allah Azze ve Celle dedi ki o yemesini, içmesini ve şehvetini sırf benim rızam için terk ediyor. Bundan ötürü de sırf onun karşılığını kıyamet gününde ben ona vereceğim. Belki Müslüman bir kadın kıyamet gününde helak olduğunu, günahlarının kendisini cehenneme sürükleyeceğini düşüneceği bir anda, belki o anda hiç ummadığı oruçları onu kurtaracaktır. Yani sen benim için oruç tuttun ey kulum. Öyleyse bugün senin mükafatını da ben vereceğim diyecek. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü hadisin devamında Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki oruçlu için iki, iki sevinç anı vardır. Biri iftar yaptığı zamandır. Yani ezan okunduğu zaman hepiniz onu zaten hissettiğiniz bir duygudur bu. İnsan o suyu içtiğinde, duayı yaptığında böyle ayrı bir surur, ayrı bir sevinç içine doluyor. İkincisi ise Rabbi ile karşılaşacağı vakittir. Peki niye Rabbi ile karşılaştığında oruçlu insan sevinecektir. Peygamber ve Allah bunu bize belirtmiyor. Ama biz bunu şöyle biliyoruz. Çünkü Allah öyle bir mükafat ile kullarını mükafatlandıracak ki o gün Müslümanın sevindiği ve sevinçli olmuş olduğu bir gün bir gün haline gelecektir. Oruçlular Oruç amelini kendileri için ahlak haline getiren Müslümanlar dünyada Allah'la aralarında özel bir bağ kurdukları için Kıyamet günü geldiğinde de özel muameleye tabi olacaklardır. Bütün ameller karşı ayrı ama oruçun ameli karşılığı özel özel olacaktır Müslüman Müslüman için. Şimdi ablalar burada iki tane mesele üzerinde duracağız. Ramazan ayı ve oruç ile alakalı. Birincisi birçoğunuz şu soruyu sorma hakkına sahiptir. Biz Ramazan ayında oruç tutuyoruz veya işte sene içerisinde oruç tutuyoruz. Ama bu özellikle iradeyle alakalı veya eğitimle alakalı bazı zamanlarda etkisini göremiyoruz. Yani derslerde anlatıldığı gibi, kitaplarda yazıldığı gibi etkisini göremiyoruz. Geçen derslerimizde de hatırlarsanız bir noktanın altını çizmiştik. İnsanoğlunun dine, kendi dinine vereceği en büyük zarar insanoğlunun dinini adet haline getirmesidir. Yani şuurlu bir şekilde değil de yapıyor olmak için bir alışkanlığı yerine getirmek veya topluma ayak uydurmak için insanın bir ibadet yapmasıdır. Böyle yapılan hiçbir ibadetten fayda elde edilmez. Ecir alınır. Fakat ondan insanı terbiye etmesi ve onun üzerine bina eden dünyalık hayırları insana ulaştırması beklenemez. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucu için ne dedi? Men saame Ramadana imanan ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min Kim Ramazan orucunu onun Allah tarafından farz kılındığına iman ederek ve ecrini de Allah'tan bekleyerek tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır. Ramazan namazı için de aynısını söyledi. Men kama Ramadana imanan ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min Kim Ramazanın namazını inanarak yani Allah bunu bana farz kıldı. Allah bunu bana meşru kıldı, müstahap kıldı. Bu bilinç ve ben. ben bunu yaptım Rabbim bana ecir verecek. Ben bunu yaptım Rabbim benim derecelerimi yükselti. Ben bunu yaptım kıyamet gününde defterimi gördüğüm zaman yüzümü aydınlatacak bir sayfa daha ekledim amel defterime. Böyle yaparsa insan onun geçmiş günahları bağışlanır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanın insana oynadığı en büyük oyunlardan bir tanesi, insanın insanı eğiten ve terbiye eden şeyleri adet haline getirmesidir. Bunu kim kıracak peki? Bunu biz kendimiz kıracağız. Yani bu Müslüman bir kadın olarak senin özel çabanla mümkündür ancak. Sen bir çaba ortaya koyacaksın, adetleştirmeyeceksin ibadetleri. O zaman ibadetin etkisini ibadetin etkisini görmüş görmüş olacaksın. Ramazan ayı bu söylemiş olduğum şeyi desteklemek açısından başka bir şey daha söyleyeyim size. İslam tarihinde ki bütün büyük şeylere bakınız, bütün büyük hadiselere bakınız Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Mesela İslam'ın küfrün karşısındaki ilk zaferi olan Bedir gazvesi Ramazan ayında yapılmış. Ve Müslümanlar bu gazvede küfrün belini kırmışlardır. Artık savunmadan... Atağa geçmeye başlamışlardır. Fetih dönemi Müslümanlar için başlamıştır. Peygamberimizin vazifesini tamamlayıp Allah'ın huzuruna gittiği Mekke'nin fethi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hedefiydi ve Resulullah vazifesini tamamlamış oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Allah Resulü Mekke'yi Ramazan ayında fethetti. İslam tarihindeki Müslümanların karşısındaki en büyük problem o günün Pers İmparatorluğu'ydu. Ee, İran, bugünkü İran idi. Müslümanlar Kadisiye Savaşı'nı Ramazan ayında verdiler. Ve İran'ı tarih sahnesinden veya Persleri, Mecusileri tarih sahnesinden Ramazan ayında sildiler. Aynul Calut vakası dediğimiz tarihin seyrini değiştiren savaşlardan bir tanesi veya Avrupa'nın kalbine Müslümanların yerleşmesi, Endülüs'ün fethi. Bunlar hepsi Ramazan ayında gerçekleşmiş olan İslam tarihinin en önemli hadiseleridir bunlar. Niçin? Çünkü Ramazan ayı müminlerin güçlendiği aydır. Yani bilinçli bir şekilde Ramazan ayını icra eden müminler şeytanlarını kendi elleriyle bağlarlar. Sema'nın kapılarını kendi elleriyle kendilerine açarlar. Allah'ın rahmetini sağnak sağnak yalan rahmetinin altına geçer ve Allah'ın rahmetinin onlara isabet etmesini sağlarlar. Bu seninle alakalı bir meseledir. Ramazanla alakalı bir mesele değildir. Nice insan Ramazan'da içki içiyor. Nice insan Ramazan'da gizli gizli orucunu yiyor. Nice insan Ramazan'da gıybet, gıybet yapıyor. E hani Ramazan'da şeytanlar bağlanırdı. Sema'nın kapıları açılırdı. Ramazan'da şeytan bağlanır ama senin elinle bağlanır. Yani Allah şeytanları kenara çekip e, insanları kendi haline bırakmaz Ramazan'da. Sen şuurlu bir şekilde Ramazan'a girer. Ben Allah'ın beni terbiye edeceği aya kavuştum der. Allah'tan yardım ister. Vazifelerini yerine getirirsen eğer doğrudur. Şeytanlı kendi elinle bağlar. Kendi cennetinin kapılarını kendi elinle açarsın. Ama adet haline getirir. Yine bir Ramazan geldi gibi düşünürsen eğer Ramazan'ın insana hiçbir katkısı olmaz. Ramazan bittikten sonra yine aynı sen olarak hayatına, hayatına devam edersin. Şimdi burada... Bir noktanın daha altını çizelim. Ee, önemli olan bir noktanın altını çizelim. Ramazan ayının Müslüman bireyin ve Müslüman ümmetin üzerindeki etkisini kafirler gördükleri için Ramazan ayını eğitim ve terbiye ayı olmaktan çıkarıp eğlence ve festival ayına çevirdiler. Yani siz zannediyor musunuz ki Ramazan ayı geldiğinde televizyonlarda yapılan programlar Şehirlerin meşhur semtlerinde yapılan festival ve eğlenceler. Bunlar rastgele yapılan şeylerdir. Hayır. Bunlar şu anda yapanlar niçin yaptıklarını bilmiyorlar. Ama Türkiye'de Kemalist sistem bunu bilinçli bir şekilde yıllarca bir program olarak yaptı ve Ramazan ayını eğlence, yeme içme ayı haline çevirdi. Şu anda mesela şöyle bir e, bireysel anket yapabilirsiniz. Özellikle yani İslami olmayan Ailesi İslami şuuru olmayan bacılarımız için söylüyorum. Ramazan'a az kaldı zaten. Yani bir ay gibi bir zaman var veya daha şey. Ailelerinize gittiğiniz zaman Ramazan deyin bakın ne konuşuyorlar. Yani Ramazan'ın lafını açın, yapılan konuşmalara bakın. İşte daha alışveriş yapacağız, daha şunları şunları almamız lazım. İşte sahur için şu lazım, iftar için bunlar bunlar lazım, şunları şunları çağıracağız. Yani Ramazan deyince insanların aklında beliren şey alışveriş, yemek içmek, ziyaretleşmek ve eğlenmek. Bu nasıl oldu peki? Kafirlerin özel bir çabası ile e, bu olmuş oldu. E şimdi biz ne yapacağız? Müslüman davetçiler olarak evvela kendi evimizin önünü süpüreceğiz. Yani Müslümanların Ramazan'a bu şekilde bakmalarına engel olacağız. Ramazan'ın tekrar eski hüviyetine kazanması için hem pratik olarak yaşayarak göstererek... Hem de sözlü olarak insanlara anlatarak Ramazan ayının önemini ve bu ayın yeme içme eğlence ayı olmadığını insanlara anlatmamız insanlara anlatmamız gerekiyor. Çünkü küfür neyi ifsad etmişse bizim ıslah etmemiz gereken şey odur. Yani Peygamberimiz garipleri anlatırken ne dedi? Din garip olarak başladı. Garip olarak tekrardan geri dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Bu Müslüm'ün rivayeti. Müslüm'ün dışındaki işte Tirmizi'de vesaire Allah Resulüne sordular. O garipler kimdir ey Allah'ın Resulü? Senin müjdelediğin. Bir rivayette buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, insanların ifsad ettiklerini ıslah edenlerdir. Yani neyi bozmuşlarsa insanlar, onu tekrardan ıslah edip asli hüviyetine kazandıran, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ihya eden insanlar, bunlar garip. Peygamberimizin müjdesine nail olmuş olan insanlardır. Burada müellif kadına çok önemli bir, kadının önemli bir yönüne dikkat çekti. O da ne yönüdür? Yani Kadir Gecesi bölümünü atladıktan sonra söylüyorum. Onu sonra bırakacağız. Evdeki programı kadının yapması gerektiğinin altını çizdi. Yani Ramazan ayı geldiğinde evde İslami bir yaşantının olabilmesi için kadının üzerine çok önemli bir rol düşüyor. Yemek hazırladığı vakitler, evde uyku saatlerini belirlemesi, insanları sahura kaldırması, sahurdan önce veya sonra teheccüd namazı kıldırtıp Onlara Allah'a zikrettirip Kur'an okutturması, bunlar hepsi kadının kadının vazifeleri olan şeylerdendir. Ama genelde Allah'ın rahmet ettikleri müstesna Ramazan ayı gelince kadınlar ibadet etmek yerine ibadetlerini de aksatmaya başlıyorlar. Niye? Şey i̇şte yemek yapmam lazım, açım başım başım ağrıyor, sahuru hazırlamam lazım çünkü insanlar sahura sahura kalkacaklar. Müslüman kadının ne yapması lazım ablalar? Şunu yapması lazım. Evvela evdekilere sahurda 20 çeşit olacak diye bir kaide yok. İftar yemeğinde 10 çeşit yemek olacak, iki çeşit çorba olacak diye böyle bir kaide yok. Gerekirse bir çeşit yemek yapacak. Diyecek ki bu ay karın doldurma ayı değildir. Bu ay çeşit çeşit yemek yeme ayı değildir. Ben de yemeğinizi hazırladıktan sonra oturup Rabbimi zikredeceğim. Yemeği hazırladıktan sonra bir kenara geçip istiğfar edip derecelerimi yükselteceğim diyecek. Yani bu kadının vazifesidir. Ama şimdi kadın Ramazan ayı geldiği zaman ekstra bir hazırlık içerisine girdiği için evdeki erkekler de veya evin diğer bireyleri de herhalde diyorlar bu ay yeme içme uyuma ve keyif yapma ayıdır. Maalesef yani Allah Müslümanları da affeylesin. Birçok insan Ramazan geldiğinde daha fazla ibadet yapmak yerine bahaneler uydurup ibadetlerini ihmal etmeye başlıyor. İşte Müslüman kadın bu konuda Allah'ın izniyle şuurlanır ve bilinçlenirse, evlerdeki Ramazan sistemi tamamen değişirse inşallah Ramazan aylarında evlerde çok daha fazla ibadet, çok daha hayırlı şeyler olur Allah'ın izni ve inayeti ile. Yani bu konuda da Müslüman kadına özel özel bir vazife özel bir vazife düşüyor diyebiliriz. Sayfa 46'da müellif, Müslüman kadın nafile oruç da tutar dedi. Yani e, ve burada bazı nafile oruçlara örnekler verdi. Hani şunlar şunlar nafile oruçlar için birer örnektir dedi. Fakat ben e, şöyle yapalım isterseniz biz hep beraber. Buradaki sıralamayı değiştirelim. İmanı en yüksek mertebelere uygun olan bir Müslümandan başlayalım. En aşağıya doğru tutulacak oruçları, tutulabilecek oruçları sıralayalım aşağıya doğru inşallah. Ramazan ayı bittikten sonra da orucun hem Müslümanın maddi olarak şahsiyetine kattığı katkı hem de manevi olarak ahiretine kattığı katkı göz önünde bulundurulduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sene içerisinde de tutulabilecek oruçları Müslümanlara öğretmiştir. Bunları en üstten en alta doğru sıralayacak olursak en güzeli ve en faziletli olanı Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği Davud aleyhisselamın orucudur. Nafile oruç olarak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnne اَفْلَلَ siyami, سِيَامُ davut Oruçların en faziletlisi Davud aleyhisselamın tutmuş olduğu oruçtur. كَانَ يَسُومُ يَوْمًا وَيُفْتِرُ يَوْمًا Bir gün oruç tutar bir gün ise iftar ederdi dedi. Bu Allah'la arasındaki bağın çok kuvvetli olduğu ve sürekli bir şekilde Allah'ın huzurunda oruçlu olarak görünmek isteyen Müslümanların amelidir. Bir gün oruç tutmak, bir gün ise iftar etmek. Yani tutmamak. Zaten sürekli oruç tutmak yasaklanmış biliyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hadis-i şerifte من سام الدهر فلا سوما له. Bütün yılı oruçlu geçirenin orucu yoktur dedi. Yani her gün oruç tutmak şeriatta tarafından aşırılık kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. İkinci oruç, haftanın iki günü oruç tutmaktır. Pazartesi ve perşembe oruçlarını tutabilmektir. Pazartesi ve perşembe oruçlarını tutabilmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste buyurdu ki تُعْرَدُ الْاَعْمَالُ yomul khamis ve yomul ameller allaha pazar pazartesi günleri ve perşembe günleri arz olunur fa uhibbu en yurada ameli ve ana saimun ben seviyorum ki benim amellerim Allah'a ben oruçluyken arz olunsun dedi yani her pazartesi perşembe bu başka hadislerle de sabittir müslümanların ameli Allah'a yükseltiliyor Allah Azze ve Celle diyor ki her pazartesi, perşembe Müslüman meleklere. Allah'a şirk koşmayan kullarımın günahlarının tamamını affedin. Sadece birbirleriyle küs olan Müslümanlar müstesna. Onlar barışıncaya kadar onları affetmeyin. Barıştıklarında onların günahlarını af buyurun. Bu da İmam Müslüm'e rivayet etmiş olduğu bir hadis. Peygamberimiz istiyor ki amellerim Allah'a arz edildiğinde ben oruçlu olayım. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yapamadı diyelim Müslüman. Üçüncü sırada. Her ayın üç gününde oruç tutmak vardır. Her ayın üç gününde Müslümanın oruç tutması vardır. Sayfa 47'de hem Ebu Derda'dan, hem Ebu Hureyre'den, hem de Abdullah İbni Amr İbni As'dan üç tane hadis vermiş bize müellif. Peygamberimizin sahabesine tavsiye ettiği şeylerden bir tanesi, her ayın üç gününde onların oruç tutmalarıdır. Niye? Çünkü Abdullah İbni Amr İbni As'da dedi ki peygamberimiz, her ay üç gün oruç tutan, bütün hayatını oruçlu geçirmiş gibidir. Yani sanki her gün oruç tutmuş gibi Allah Azze ve Celle ona ecir, ecir yazar buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlar hangi günlerdir? Sana kalmış. İstiyorsan rastgele tutabilirsin. Ayşe annemize sorulduğu zaman Ayşe annemiz öyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın herhangi bir gününde oruç tutardı diyor. Başında, ortasında veya rastgele tutardı diyor İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste. Nesai'nin rivayet ettiği bir hadiste Celir İbni Abdullah diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dedi ki bize her aydan üç gün oruç tutan tüm yıl oruç tutmuş gibidir. Hangi günlerdir onlara ya Allah'ın Resulü? Eyyâmul Bîd yani ayın 13'ü, 14'ü ve 15 günlerdir dedi. Tabi neye göre? Hicri takvime göre. Yani miladi takvime göre değil. Hicri takvime göre ayın 13, 14 ve 15'inci günlerdir günleridir. Bunu da yapamıyorsa bir Müslüman kadın eğer şevval orucunu tutabilir. Şevval orucu e, Ramazan orucunu tuttuktan sonraki şevval ayında ister peş peşe ister dağınık bir şekilde kişinin altı gün oruç tutmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki من سام ve وَأَتْبَعَهُ سِدًّا min şevval كَانَكَ سِيَامِ الدَّهِرِ Kim ''Ramazan orucunu tutar, peşinden de altı gün oruç tutar ise sanki bütün yılı oruçlu geçirmiş gibidir.'' Dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Müslüm'ün, Müslümün hadisini. Bunu da yapamıyorsa bir Müslüman e, ablalar ne yapabilir? Yıl içine serpiştirilmiş özel günlerin orucunu tutmaya gayret gösterebilir. Ne gibi mesela? Arefe gününün orucu gibi. Veya aşure gününde Muharrem ayında tutulan aşurenin 9-10 veya 10-11 yani Hristiyanlara Yahudilere muhalefet etmek için ya 9 ile 10'u ya 10 ile 11'i beraber ya da 9-10-11 şeklinde tuttuğumuz ama asıl 10. gün yani kastedile muhalefet etmek için önünde ve arkasında bir gün tutuyoruz. Ya da böyle yıl içerisine serpiştirilmiş olan e, özel günlerde Müslüman kadın oruç tutmak için bir çaba içerisine girmeli, bir çaba göstermelidir. Şimdi bunları ben niye tertipli bir şekilde anlattım? Yani yukarıdan aşağıya doğru, yukarıdan aşağıya doğru anlattım. Biliyorsunuz ablalar. Müslümana verilmiş olan en hayırlı şey hikmettir. Müslümana verilmiş olan en hayırlı şey hikmettir. Ne demişti Allah Kur'an-ı Kerim'de? Ve mayyūtel hikmete faqad ūtīya hayran kesîran. Bakara suresinde. ''Kime de hikmet verilmişse muhakkak ki ona çok fazla hayır verilmiştir.'' dedi Allah. Peki hikmet nedir? Hikmetin en önemli kısımlarından bir tanesi kişinin amel fıkını bilmesidir. Hikmetin en önemli kısımlarından bir tanesi kişinin amel fıkını bilmesidir. Ne demek kişinin amel fıkını bilmesi? Yani kendi imani durumuna uygun olan ameli tercih etmeyi bilmesidir yapabileceği ameller arasından en faziletli olanı tespit edip onun ile yolunu yolunu kısaltmasıdır. Kendin nefsinin eksikliğinin farkında olup hangi amel onun eksikliğini giderecekse, onun hastalığına şifa ve reçete olacaksa onu tespit edip onunla Allah'a kulluk etmesidir. Bu bir Müslüman için amel e, amel fıkıhıdır. Şimdi sahabe peygamberimizden bunu çok güzel öğrenmişler. Mesela Ebuzerri düşünün. İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis bu. Ebuzer peygamberimize geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Amellerin en faziletlisi hangisidir? Peygamberimiz dedi Allah'a iman etmek ve Allah yolunda cihad etmektir. Peki azad edilecek kölelerin en faziletlisi hangisidir? Veya kurban edilecek hayvanların en faziletlisi hangisidir? Yani efdal diyor. hangi boyun daha eftaldir? Araplar boynu hem... E, kurban için kullanırlar hem de köle azadı için kullanırlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ehlinin yanında en kıymetli olan ve en pahalı olandır dedi yani hangisi daha kıymetliyse ve hangisi daha pahalıysa odur peki ey Allah'ın Resulü dedi ben bunları yapamazsam ne yapayım yani gücüm yetmedi cihad etmeye köle azad etmeye kurban kesmeye gücüm yetmedi ne yapayım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ona sanatkar birine yardımcı ol veya işini beceremeyen birinin işini yap. Yani ya işini çok güzel yapan bir usta vardır. Sen bir şey beceremiyorsan git ona yardım et. Onun yaptığı o, emek, o sanatta, o emekte senin de bir katkın olmuş olsun. Bu da olmuyorsa işini beceremeyen, iş tutamayan bir insanın günlük işlerini onun için hallet, ona yardım et dedi. Peki bunu da yapamazsam ey Allah'ın dedi. Yani bu da olmadı e diyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Kendi nefsini insanlara zarar vermekten alıkoy, bu kendi nefsine yapacağın bir sadakadır.'' Yani hiçbir şey yapamıyorsan zarar verme, zarar verme insanlara, otur evinde, insanlar elinden dilinden emin olsunlar senin ve sen bu surette kendi nefsine sadaka ver dedi. Bu bize sahabenin fıkhını gösteriyor. En üstü de bilmek istiyorlar, en altı da bilmek istiyorlar, ortayı da bilmek istiyorlar. Niye? Olur ki bir zaman Allah bereket kılar, imanın tavan yapar. Kendini çok iyi hissedersin, imanın artar, en güzel olanını yapasın. Bazen kendini böyle yorgun hissedersin. Amelden kopmamak için en düşük olanını yapmaya gayret gösterirsin. Bu işte amel fıkı dediğimiz, e, amelde hikmet sahibi olmak dediğimiz şeylerden bir tanesi de e, bir tanesi de budur. Onun için biz de tepeden yani en üstten en alta doğru bir sıralama yaptık ta ki amellerden hangisinin öncelikli olduğunu, hangisinin olmadığını e, bilelim diye.